1330 numaralı konu, İmran bin Husayn'ın hadisi ezberlerine ve rivayet etmede kendine olan güveni, İmran bin Husayn şöyle diyor, Resulullah'tan bazı hadisler dinledim, onları Hazreti Peygamber'in söylediği gibi ettim. onları söylemekten beni hiçbir şey engelleyemez, ancak arkadaşlarım benim öğrendiğim gibi nakletmedikleri için, o hadisleri nakletmek istemiyorum. İmran bin Husayn bana eğer istersem, iki gün hiç durmadan ve bir hadisi iki kere tekrarlamaman Hazreti Peygamber'den hadis nakledebilirim, bunu mani olan şey, ben nasıl Hazreti Peygamber'den dinledimse, Eşhab'dan başkaları da dinlediler, onlar bu hadislerden bazılarını karıştırıyorlar, İşte bu durum beni endişelendiriyor ve eğer nakledersem yanlış söyleyebilirim diyordu, İmran bin Husayn, Bazan, eğer ben size, Hazreti Peygamberden şunu şunu işittim, desem, sanıyorum ki doğru söylemiş olurum, diyor, Bazan da kesin olarak, Hazreti Peygamberden şunu işittim, diyordu.